Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Birinci hadisi şerif Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki: "La te'mur bil ma'ruf ve la tenha anil münker hatta tekuna alimen ve ta'lem ma te'mur bihi." dedi Resulullah bu makamda. E, cevaz geldi. Biliyorsunuz Allah'ın emirleri bize kesin emirleri, farzları var. Kesin yasakları var, haramlar var. Efendim, onları mutlaka yapmamız gerekiyor. Çünkü e, emir olduğunda, yasak olduğunda tereddüt yok. Allah'ın emrini her zaman tutacağız. Ama emirler Allah'ın emri mi diye araştırma yapma hakkımız var. Kesin olunca e, artık o tereddüde düzüm yok. Allah'a itaat etmek lazım. Allah'ın e, buyruğunu tutan Allah'ın sevgisini, rızasını kazanır. Mükafatını erer. Biliyorsunuz farzlardan birisi, önemli farzlardan birisi, toplumsal büyük faydaları olan e, çok değerli e, emirlerden, farzlardan birisi de emri maruf nehi-i görevidir. Müslümanların iyi olan, mantıklı olan, güzel olan, ahlaklı olan şeyleri emretmesi ahlaksız, mantıksız, yanlış, kötü efendim olan şeylerde yaptırmaması, engellemesi bir vazife. Buna emri maruf, nehi i münker vacibesi diyoruz. Ama bunun şartlarından bir tanesi bu hadis-i şerifte hatırlatılmış. Efendim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: La te'mur bil maruf ve lâ tenha ani'l münker." Emri maruf, nehi i münker yapma, hatta tekun âlimen. O konuyu bilmedikçe, o konuda âlim, ilgili konunun teferruatını bilen bir kimse olmadıkça. Biliyorsam bilgine göre konuş, nasihatini yap. Bu haramdır de bu helaldir de şunu yiyebilirsiniz, bunu yiyemezsiniz bunu içebilirsiniz, bunu içemezsiniz şunu yapmanız Allah'ın rızasına, ahkamına uygundur. Şunu yapmanız Allah'ın efendim emrine aykırıdır diye söyle. Ama bilmiyorsanız efendim o zaman e, o konuda konuşmaya kalkmamak lazım. O zaman konuşmamak lazım alim olmadıkça emri mahru sehiminker yapma o konuyu bil, bilmedikçe ve emri ma'temuru ma bihi yani alimen ve ta'alemu ma'temuru bihi alim olmadıkça ve emrettiği şeyin ne olduğunu mahiyetini sıfatıki yerini ölçüsünü efendim, bilmedikçe bu işi yapma diye tavsiye ediyor. Demek ki insanın dini konularda bildiği konuları başkalarına söylemesi lazım. Yalan yanlış bir iş ortaya çıkmasın. Efendim, yanlışlık yapılmasın. iyi bir şey yanlışlıkla engellenmesin. Kötü bir şey yanlışlıkla teşvik olunmasın diye ilgili olanların konuşmasını, bilgili olmayanların da bilgileri dinlemesini, efendim haddini bilmesini dinimiz emrediyor, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz tavsiye ediyor. Tabii bu çok mühim bir vazife, mutlaka yapacak bilenler tutarsa efendim e, o zaman e, çok kötü, suçlu duruma düşer. Bildiği halde konuşmayan ilişsiz şeytandır diyor Peygamber Efendimiz, bildiğini söyleyecek. Efendim zalimin karşısında zulmü söyleyecek, yani zalim sisteme, sen zalimsiz demeksen korkmayacak, haksızlığın karşısında bu haksızlıktır diyecek, çekinmeyecek, Allah'ın rızasını düşünecek, efendim başka hesaplar yapmayacak bilenin konuşması mutlaka lazım. Ama bilmeyenin de konuşmaması lazım. Çünkü karıştırır dini. Alt eder. Dinin ahkamına aykırı şeyler öğretir. Efendim, dinin esasından olan şeyleri de engelleyebilir yanlışlıktan dolayı. Ama ben öyle sanıyorum der ama iş işten geçmiş olur. Bin kişiye yanlış değil söyler. Sonra işin farkına varır. O bin kişiden 999 tanesini o yanlışmış artık söndüremez. Onun için efendim bilmeyenin konuşmaması, bilenin konuşması lazım. İslam bunu e, tavsiye ediyor hararetle. İlmin kıymeti çok, alimin değeri yüksek. Halksa alimin sözünü dinleyecek. Efendim alim olmayanak plus asmayacak. Bu konuyla ilgili diğer bir hadisi şerif. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. La tek tu ale sine izavelihu ehlu velakin ibku aleyhi yahu bayru ehli. Bunu da Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz radıyallahu anh, çok sevdiğimiz sahabi, İstanbul'umuzun medari ifharı rivayet etmiş. Ahmet İbni kitabında, Taberani'nin, hakemin kitabında var. Hadis kitablarından meşhur, değerli eserlerinde kaydedilmiş bu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dine ona Ehil olan kimseler sahip olduğu yönetici olarak efendim hakim olduğu başında bulunduğu zaman ağlamayınız. Dini müesseselerin başına ehil kimseler, ehli olan, ehliyetli olan, salahiyetli olan, bilgili olan, ahlaklı olan, takvalı olan efendim alim, fazıl, kâmil kimseler efendim geçtiği zaman yine ağlamayınız, üzülmeyiniz, esef etmeyiniz, hayıflanmayınız. Veliye yeli bir şeyin, bir işin başına geçmek, o işi idare etmek demek. O idare eden kişiye veliyi emir derler. Yani işin sahibi, yöneticisi demek. Her işin velisinin yani veliyi emrinin, ulul emrin, yani yöneticilerin, o işin ehli olması lazım. Dinimiz etil insanları onun başına getirmemizi bizlere emrediyor. Her işin üstadını, ustasını bulup işin başına onu oturtmamız lazım. Dini panolar da Dini iyi bilen ve yaşayan, kendisi hayatında da uygulayan insanlara havale etmek lazım. Eğer dine, böyle efendim dini işleri yöneten idarelerin başına efendim, böyle insanlar seçilmişse o zaman dine ağlamayın, üzülmeyin, esef etmeyin. Çünkü din gelişir, halklanır, doğru yolda ilerler, efendim, amacına uygun çalışır. ''Ve lakinü kü aleyhi izaviliyahu gayru ehlihi'' ama işlerin başına, özellikle dinin konulardaki dendi, makamı, adılık makamı, hakimlik makamı gibi, adaletin tevzi edildiği, dini konuların öğretildiği, ilimlerin öğretildiği makamlara ehli olmayan insanlar geçerse adam cahil, adam efendim şey, önündeki harekeli Kur'an-ı Kerim ayetlerini efendim kafan gözüyle bakarak doğru düzgün okumasını bilmiyor, efendim tefsir kursusunda efendim sótat oluyor profesör oluyor olmaz yani öyle insan tesir kürsüsünü berbat eder neden ehli değil ha dinin başına böyle ehil olmayan insanlar geçtiği zaman idarelerin başına dini efendim makamların başına o zaman dine ağlayın çünkü din haramar olacak tercümerci olacak haramlar helaller karma karış olacak millet efendim soracak onlar da yanlış cevaplar verecekler ve Allah'ın rızasına aykırı yollara insanları sevk edecekler. Sahih bir hadis dersinde küçükten okumuştum. O zamandan beri beni çok duygulandırır. Allahu Teala Hazretleri diyor peygamber efendimiz ilmi kullara verdikten sonra onların gönüllerinden, akıllarından, hafızalarından çekip çatır çatır almaz. Alimleri alır. Alimler ölür, alim fazıl, kamil, bilgeler ölür, geriye cahil Nadan, efendim, bilgisiz, akvatsız, efendim, değersiz insanlar kalır. İnsanlar onlara mesele sorarlar. Onlar da kendi kafalarından fetva verirler. Halkı da dalalete düşürürler, saptırırlar. Kendileri de saparlar. Halkı da taşırtırlar. Efendim, hem dal hem mudıl olurlar. Hem sapık hem de saptırıcı, zararlı olurlar diyor. Allah böyle afetlerden korusun. Tabii emir maruf nehi mülteci, alim insanlar, alim insanlar yapmalı, dinin müesseselerinin başına alim insanlar gelmeli, camide en alim kimse imam olmalı, Müftü gerçekten bilgili olmalı, efendim meseleleri derinden vukuflu olarak bilmeli, efendim diğer başkanları, uluslararası efendim alanlardaki alimler, e, efendim üniversitelerdeki dini derslerin hocaları böyle olmalı ki o zaman din gelişir, yani takva ehli bilgili insanlar olursa demin bir e, fıkıs profesörü, kardeşimizin savunu okuyordum çok hoşuma gitti, gümleleri lezzet veriyor insana, okudukça az duyuyor çünkü ölçülü yazılmış, edepli yazılmış güzel yazılmış, Bu kısa çok güzel bir ilimdir zaten çok değerli ilimdir, çünkü insanın ne yapması ne yapmaması gerektiğini neyin zevah, neyin günah olduğunu bildiren ilimdir onu bilirse Fokus ne kadar kuvvetli olursa insanların dindarlığı o kadar güzel olur. Tasavvuf da biliyorsunuz fıkıh basındır. Yani kalbin fıkhedir. Onun da iyi bilmesi lazım. Yani zahirin fıkrını bilir, sıfatının fıkrını bilmeyen de tam alim değildir. Yarım alimdir. Efendim basını da bilecek, ahlakı da bilecek, ahlaklı olacak. O zaman öyle iyi insanlar dinde öğretici olurlarsa, insanlar doğruyu bilirlerse hak yolda yürürler. E peki yanlış yolda yürüyen insanlara karşı etik ne yapmak lazım? Yanlış yolda yürüyenlere de işin yanlış olduğunu büyük bir sorumluluk duygusu içinde ama yanlış yolda olan insanları severek, uyararak efendim doğru yola çekmeye çalışmak lazım. Allahü Teala Hazretleri bütün yetkili, selahiyetli, bilgili kardeşlerimizi sorumluluk duygusuyla böyle güzel, olumlu, yapıcı çalışmalara efendim iyi giden, canla başla çalışmak kimseler eylesin, hem ülkemiz hem diğer İslam ülkeleri, hem alem cümle alem, yani efendim, dünyanın her ülkesinde İslam'a merak eden insanlar oluyor. Efendim, ve onlar da gerçekleri öğrenmiş olsunlar. Şimdi bir Avrupalıyı okuyordum, İngilizce bir kitaptan. Kendisi, efendim, Avrupalı, e, ruhiyat köleci uzmanı, üniversitelerde hoca, ondan sonra Müslüman mütevizin efendim tasavvufu da iyi öğrenmiş hatta halvete girmiş efendim gün bu halvette neler e, efendim oluyor diye ve ona dair kitap yazmış hoşuma gitti yani dünyanın her yerinde gerçekliğini arayan ve onu öğrenip onu yapmak isteyen insanlar var biz iyi olursak iyi öğretirsek iyi yaşarsak e, hayatımız örnek hayat olursa onlar bakar ve onlar da İslam'a gelirler. Evet İslam'ın çok düşmanları var ama canla başla, samimi duygularla gerçeği arama, bulmaya çalışan insanlar da var. Onlara gerçekler gösterilirse Müslüman olacak insanlar var ve böyle Müslüman olan kimseler de Avrupa'da, Amerika'da dünyanın her yerinde çok çok görülüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki لَا تَبَاظَّتُ وَلَا تَقَافَعُوا وَلَا تَجَابَرُوا وَلَا تَحَاجَدُوا وَكُونِ اِبَادَ اللّٰهِ اِسْرَانَا كَمَا اَمَّرُكُمُ اللّٰهِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِنْ اَنْ يَهْكُرَ اَصَعْهُ فَوْكَ 3 اَيَّا Bu da Fukhari-Müslim, efendim, Ahmet ibn-i Handel, Ebu Zavud, Çok e, değerli kaynaklar bunlar. E, bu gibi kaynaklarda da Enes radiyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Dört şeyi söylüyor Efendimiz, dört kelime ile Ondan sonra 5. hadisini buyuruyor. Dördü ne ediyor. La tabagatu birbirlerimize buz etmeyiniz. Buz etmek ne demek? Kızmazsınız. Birbirlerimize kızgın, gazaplı efendim, kindar tavırla efendim buz etmeyiniz. Ve la takasa'u birbirinizle alakaları kesmeyin. Yani düşüşüp efendim darılıp her biriniz bir köşeye çekilmeyiniz. وَلَا تَدَا Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Yani aykırı her muhalif olmak e, bahsediliyor. Sırt çevirmeyiniz. وَلَا تَحَاسَدُوا Birbirinize hasetleşmeyiniz. Efendim birbirinizin nimetine göz dikip onu kıskanmayınız, haset etmeyiniz. Çünkü haset çok kötü bir duygu. Bu dört tane şeyi yasaklıyor. Kin tutmak, küsmek, arka dönmek, efendim, ilişkileri kesmek, muhalif olmak ve hasetleşmeyi yasaklıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve kûnu ibâdellâhi ihvânâ kemâ emaratumullâh Allah'ın size Kur'an-ı Kerim'inde emrettiği gibi kardeş olun ey Allah'ın kulları diyor. Ve kûnu ibâdellâh, burada ibâdellâhın mansup olması efendim kitap olduğundan. Ey Allah'ın kulları dönü ihsan demek. Ya ibadet Allah dönü ihsan demek. Yani ey Allah'ın kulları kardeş olun. Allah size emretmiş olduğu gibi kardeşliği Allah emrediyor. Efendim velayahillel müslim'in bir <gülüyor> Müslümana helal olmaz. Eyyeh sure fa'o Müslüman kardeşinden. Efendim küçük uzaklaşmak, hicret etmek yani efendim sevfe selaset üç günden daha fazla geçmesi için helal olmaz. 3 gün işte bir bocalama devresi, duygularının yenme devresi olarak bir pay bırakılmış ama gün günden sonra artık dargınlığı devam ettirmemesi lazım. Bunun için okuyorum sevgili kardeşlerim. Efendim işte Afganistan'da şöyle olmuş, böyle olmuş. Taliban kuvvetleri ilerliyormuş, öbür taraf muhalefet ediyormuş. Üzülüyor insan. Yani Afganistan'ın cihat ettiği zaman herkes seviyorken Afganistan'ı, efendim şimdi kendi aralarında istiraf edince Kur'an'ın Allah'ın, Resulullah'ın emrine aykırı bir durum olmuş oluyor tabi. O zaman insan üzülüyor. Müslümanların böyle olmaması lazım. Kendi ülkemizde de tabi olabilir. Efendim sonra mesela Arnavutluğu düşünüyorum. Arnavutlar şimdi sırfların hücumuna maruz. Ama şeydeki, Kosova'dakiler. Ama kendi ülkelerinde Arnavutluk'ta Kuzey-Güney diye silahları çektiler. Birbirleriyle bir efendim çatıştılar, çarpıştılar bir büyük tarzında getirdiler zayıfladılar. Halbuki öyle yapacaklarına kardeş olsalardı, çevrelerindeki kardeşlerini düşünselerdi. Hala da tabii düşünmeleri lazım. Efendim e, mesela eğer bu Arnavutlara Müslüman diye sırflar saldırıyorsa Arnavutların içinden boynuna haç takmış, hiristiyan olmuş olanlar da olduğu söyleniyor. Onlar da gitsinler papalığa desinler ki bak bu bizim boynumuzda haç var ama bizim kardeşlerimize ötekiler saldırıp şey yapıyor, hadi bakalım, engelleyin, engellemezseniz olmaz filan. Yani e, Arnavutları düşünüyorum, efendim, Orta Askaya'yı düşünüyorum, efendim, Türkiye'deki e, maalesef çekişmeleri, çatışmaları düşünüyorum, çarpışmaları düşünüyorum Orta Doğu'daki, demek ki e, e, İslam'dan uzak Müslümanlar. Efendim Medine-i e bir kardeşimiz öbür kardeşimize kızdı sen sen de bak bundan sonra konuşmayacağım dedi. Efendim bu da tabi doğru olmuyor çünkü üç günden sonra e, ayrı durması helal olmuyor. Gidecek. Hicret etmek yani uzaklaşmak olmuyor. Gidecek, barışacak, dargınlığı sürdürmeyecek, kin tutmayacak, ilgiyi kesmeyecek, muhalefet etmeyecek, sırt dönmeyecek, set etmeyecek. Verdiği nimete Allah'ın karşı tarafa verdiği nimete haset etmeyecek. Ona verilen Allah bir gün gelir, bana da verir, bana da verir diyecek ve efendim haset duygusuyla böyle çekiş, çekişme, çatışmaya insanlar bazen bu duygudan girerler. Efendim girmeyecekler. Böyle emrediyor. Kesin Peygamber Efendimizin bu emri kesin. O halde biz kendi kendimize efendim ne şey yapalım? kendimizi teraziye koyalım, ölçelim, tartalım. Hakim vicdanımız olsun. Kendimizi muhakeme edelim. Suçlu sandalziyesine oturtalım. Hatalarımızı anlayalım, düzeltelim. Efendim bu Efendimizin isteğine uygun iyi Müslüman olalım. Birbirimize kin tutmamamız lazım. Müslümanların bu etmemesi lazım. ilgiyi kesmemesi lazım. sık dönmemesi lazım. Haset etmemesi lazım. Bunları yapmayıp aksine Efendim Allah'ın emrettiği üzere kardeş olması lazım. kardeşte hareket etmesi lazım. Gönülleri sevk eden, değiştiren, çeviren Allah'tır. Allah'a dua ediyoruz. Allah gönüllerimizi birbirleriyle ısındırsın. Sızgınlıklar, sırgınlıklar şeytandandır. Onları kalbimizden sürüp çıkarıp kalbi temizlemeyi nasip Ve Müslüman kardeşimizi iman cevherinden dolayı sevip ona yardım elini uzatmayı nasip etsin. Ben şimdi yüreğim parçalanıyor. efendim. Bosna'daki kardeşlerimi düşünüyorum. Kosovadaki, Sancaktaki, Arnavutluk'taki, efendim, Afrasya'daki, Orta Asya'daki, Keşmir'deki, dünyanın her yerindeki kardeşlerimi düşünüyorum. Onlara yani keşke bin tane canım olsa her biriyle birisine feda olsam, keşke elimde imkan olsa hepsine yardım etsem diye düşünüyorum. Ama tabii benim elimde imkanım olmasa bile elinde imkanı olup da yardım edebilecek kimseler vardır. Efendim boşluklardan Türkiye'de fabrika sahipleri var. Arnavutlardan efendim ordumuzda general olanlar var. Efendim dünyanın her yerinde tabii nerede olursa olsun bu mazlum ve mağdur insanlara yardım edecek yakınları şeyleri var. İslam'ın emri mazlumun efendim yardımına yetişmek, mağduru kollamak, fakire yardımcı olmak... Efendim Allah'ın emrettiği üzere karar yapmak. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: Efendim, e, la tetki ya Ebu Hüreyre se inne shiddata la fi ve Hatib bağdadi ve İbn Asakir kitaplarına kaydetmişler bu hadisleri Peygamber Efendimizden Ebu Hüreyre rivayet etmiş. Muhasabı da Ebu Hüreyre. Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh. bu kedileri çok seven efendim, hassas sahabeye hitap etmiş. Anlaşılıyor ki açlıktan dayanamamış mübarek. Ashab-ı Efendim. Açlıktan dayanamamış, ağlamaya başlamış herhalde. Diyor ki, la tefkiya eba Hüreyre, ey Ebu Hüreyre ağlama. Tabi sahabe-i kiram açlık çekerdi de Peygamber Efendimiz sok mu gezerdi? Hayır. O da günlerce aç durursa, oruç tutardı, yemek yemezdi, sabrederdi, elindekini fukaraya dağıtırdı. La tebkiya eba ey Ebu Hüreyli, açlıktan ağlamaz, beyinle şiddetel hesab-ı kıyamet, gününde mahkeme-i şiddetli, korkunç, terletici, efendim korkutucu azaba uğramak, la tusibul ca'i'ah, açlık çeken insanlara gelmeyecek, hisabet etmeyecek onlar öyle şiddetli hesap çekmeyecekler. İzheh, hesebe, idari dünya, dünya evinde, yurdundayken Allah'ın rızasını düşünerek aşağı sabreden, fakirliğe tahammül eden, efendim harama el uzatmayan, karnının açtığı sancısına tahammül edip, efendim Allah'tan ecir sebat ekleyene öyle şiddetli hesap, terletme olmayacak. O ahirette yüzleri gülecek. Evet, dünyanın fakirleri, ahiretin zenginleri olabilir. Dünyada böyle açtıktan sarlı sanpiyanlar ahirette çok büyük sevaplar alabilirler. Hesaba uğramadan rahat geçebilirler. Dünyada haram, haram helal demeden doldurup efendim göbeğini yerenler de ahirette tabii e, kazançlarının hesabını verecekler. Efendim lokmalarının haram mı, helal mi olduğunun tabii sorgusuna şahiline tabi olacaklar. Eğer haram lokma yemişlerse tabii onun cezası büyük olacak. Çünkü bir lokma haram yese oradan vücutta bir şeyler hasıl olur. efendim Onu da ancak cehennem ateşi temizler diye haram yiyenin cehenneme atılacağını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Onun için büyüklerimiz, dedelerimiz, terefi salihinimiz haram lokma, lokma yememeye sospikat etmişler. Helal lokma yemeyi helalinden yemeği, tasavvufun da ilk adımı, temel şartı saymışlar. Yani haram lokma yedin mi? Efendim, ne kadar uğraşsa insan bir noktaya varamaz. Şimdi bu Avrupalılar bazen merak ediyorlar, işte bu transcendental meditasyon, böyle efendim çeşitli ruhsal deneyimler efendim, sen, e, yap, yaparak manevi bir takım şeyler kazanabilir miyiz diye düşünüyorlar ama bunun başta maddi temelleri var. Haram lokma ile beslenince maneviyatın kapısı açılmaz. İman olmayınca maneviyatın sapısı öyle Gözetlemekle uzaksan anlaşılmaz. İmanın tadını müminler müminler kadar tatmış olan insanlar e, o masaryetlere ererler. Mümin olmayanlar onları göremezler, kaçırırlar, Allah göstermez. Yine helal lokma yiyemler efendim gözleri, basiretleri açık olur. Haram lokma yedi mi? Gerçekleri göremez. Güzellikleri sevemez. Haramları sever. şeytana uyar. nefse uyar. Dünyaya kapılır. Ahirette felakete uğrar. Onun için mühim olan e, helal lokma yemektir. Tasavvufun ilk şartı budur demişler ve helal lokma yiyip çok hayır yapmaya çalışmışlar. Mesela hükümdar derken tasavvuf yoluna girmiş olan İbrahim İbni Ethem Rahmetu Aleyhi Efendimiz, Behz hükümdarı, Mevlana'nın şehrinin ondan önceki zamandaki hükümdarlarından birisi yani. Ne yaparmış? Gündüz elinin emeğiyle işçilik yapıp çalıştırmış. Akşamleyin aldığı yevmiyesiyle zembilini yiyecek içecekle doldurur. Efendim, Robattaki, kaldıkları yerdeki, efendim, medresedeki arkadaşlarına yiyeceği getirir, ikram edermiş. Elin emeğiyle çalışıyor helal kazanıyor. Kazandığını da infak ediyor. Salakay olarak veriyor. Arkadaşlarına ikram ediyor. Büyük dereceler böyle kazanılır. Yani helal lokma yemek ve yedirmek. Bunların çok güzel şeyler. İnsan haram lokma yemektense aç kalır. İcabında açlığa dayanamaz, ağlar ama yine de haram lokma yemek. Benim rahmetli bir amcam vardı. Çok sağlam, çok iyi niye sahibi, güzel ahlaklı bir kimseydi. Askerdeyken dağlara çıkartmışlar. Sayın vermemişler, yiyecek torbası vermemişler. Bakalım askerleri bazen böyle yokluklarla denerler. Bu yoklukta ne yapacak diye. Herkes tarlalara girip, efendim, başkasının malını filan almış, yemiş, içmiş. Ama rahmetli Amca Bittade bizim, efendim, hiç harama el uzatmadım ama açlıksan dayanamadım, ağladım diye anlatırdı. Allah rahmet eylesin. Hep, hepimize helal lokma ile beslenmeyi nasip eylesin. Efendim, son hadisi şerifi efendim okuyarak e, şey yapmak istiyorum. E, sohbetimi tamamlamak istiyorum. Bu da Ömer radıyallahu anha hitaben Peygamber Efendimiz tarafından söylenmiş bir söz, mübarek sözlerinden. Efendim buyurmuş ki Peygamber Efendimiz La tebti ya Umar <gülüyor> Ferev eşa'u en tesirel cibalu zeheben Lesaret وَلَا اَنَّتْ دُّنَّ دُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ كَنَاهَا اُذْوَابٍ مَا اَعْتَى كَافِرًا مِنْهَا كَيْئًا Hazreti Ömer ağlamış. Onun üzerine Peygamber Efendimiz diyor ki, Ya Ömer, silahat Ağlama ey Ömer. Ağlamasının sebebini biz başka rivayetlerden biliyoruz. Peygamber Efendimiz'in hasırda yattığını, hasırın dokumalarının da yüzüne, yanağına iz bıraktığını görünce, yanına gittiği zaman Peygamber Efendimiz'in o sade hayatını, püspüz, mindersiz, efendim yataksız, döşeksiz, koltuksuz, satsız yaşamını görünce şefkatinden Resulullah sevdiğinden ağlamış yoksa. Baba yiğit insan öyle. Kimse onun bileğini büküp de ağlatamazdı ama dikkatinden hassasiyetinden ağlamış. Ağlayınca da Peygamber Efendimiz onun neden ağladığını anladığı için diyor ki La tefzi ya Ömer. Ağlama ey Ömer. Ferev eşya u, eğer ben istemiş olsaydım Allah'tan dilemiş olsaydım, gönlümden geçirmiş olsaydım en tesbirel cibali zeheben lesaret e, altın olarak etrafındaki şu dağların efendim yanımda benimle beraber gelmesini, gezmesini yanımda gelmesini isteseydim bu dağlar altın olur yanımda gezerdi yani her türlü maddi imkana sahip olurdum lesaret altın haline gelir bu dağlar yanımda yürürdü seyrederdi ama ben böyle istemedim yani zenginliği ben kendim istemiyorum efendim mütevazi bir kulu olmayı seviyorum dedik oluyor ve o en net dünya ta dedi inda Allahü Cenâha üzüvabîn ma ta kafiren minha eğer şu dünyanın malın, mülkün sarayların zinetlerin servetlerin vefâların efendim Allah indinde bir şöyle sineğin kanadı kadar ağırlığı maddi değeri, kuvveti olsaydı, yani bir tarafa bu dünyanın bütün zenginlikleri bir tarafa da bir sineğin kanadı konulacak. O kadar bile çekmez Allah indinde. O kadar bir değeri olsaydı, o kafire ondan bir tek şey vermezdi Allah. Ama kıymetsiz olduğundan, işte Kistralar İran hükümdarları saraylarda yaşadılar Kayserler, Bizans imparatorları saraylarda yaşamışlar Hükümdarlar, efendim, Mısır hükümdarları, Roma hükümdarları nice nice servetlerle yan gelip yatmışlar, yatırmışlar. Gariyeler, efendim, türlü sofralar, kıymetler, meyvelerle ömür geçirmişler ama benim onların e, hiçbirisinde gözüm yok, onları istemiyorum. Allah zaten onlar kıymeti olsaydı kafirlere onları vermezdi. Dünyanın kıymeti yok, sineğin kanadı kadar kıymeti yok. Ben de istemediğim için, sevmediğim için dünyayı, efendim istemediğimden Allah beni böyle bu halde bulunduruyor. Yoksa istesem Allah ikram olarak beni nice nice nimetlere mazhar ederdi. Biliyorsunuz beni İsrail'in peygamberlerden bizim de peygamber olarak sevdiğimiz, sandığımız Süleyman aleyhisselam hükümdardı. Davut aleyhisselam hükümdardı. Süleyman aleyhisselama in hizmet ederdi. Sarayının ne kadar haritalde olduğunu Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Efendim Sabah Melikesi'nin nasıl kendisine geldiğini biliyoruz. Sabah Melikesi'nin tahtını nasıl kilometrelerce uzaktan keramet yoluyla vezirinin getirdiğini biliyoruz. Ama Peygamber Efendimiz öyle bir hükümdar peygamberlik istememiş. Yani altanatlı, saraylı istememiş. Allahu Teala Hazretleri'nden tevazu istemiş. Bir gün top olup, bir gün açıp durmayı, bir gün oruç tutup sabretmeyi, bir gün yemekleri, nimetleri yiyip Allah'a şükretmeyi tercih etmiş. Bizim de tabii bu önemli bir ölçüdür. Dünyaya kap kapılıp ahireti mahvetmek asıllıca bir şey değildir. Evet, dünya tatlıdır, biliyoruz. Tatlı olduğundan herkes üşüşüyor başına, sinekler gibi. Tatlı olduğu muhasak ama e, işte sinekler de bala silen girip bazen içine yapışıyorlar, uçamıyorlar. Balın içinde boğulup gidiyorlar. Bir de yuvasına canlı dönemiyor yani. Bizim asıl ahiret saadetini, Allah'ın rızasını güzel düşünmemiz, onu istememiz lazım. Ya Rabbi ben senin rızanı istiyorum, ben senin efendim zatını istiyorum ilahi ence maksudi ve rızake maksudi deyip, top gözlü olup efendim, top gönüllü olup, gani gönüllü olup efendim, maddiyatı tenezzül etmeden, elimizdeki imkanlarla hayır hasenat yaparak, fakirlerin gönlünü alarak, dinimize hizmet ederek, rızayı bariye uygun yaşamayı Allah cümlemize nasip eylesin. Haramlardan, günahlardan korusun ve arkamızda biz bu dünya hayatına veda ettiğimiz zaman, fani dünyadan baki aleme göçtüğümüz zaman sevap kazanmamıza, hayırlı anılmamıza vesile olacak. Kitaplar, eserler, talebeler, hayrat, hasenat, dinalar, camiler, medreseler, efendim Kur kursları, güzel efendim istifade edilen sesler bırakmayı Allah nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah e, nice bereketlere, nimetlere, hayırlara cümlenizi erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevdiklerinizle beraber ülkemizi, diğer İslam ülkelerini zalimlerin, fasıkların, facirlerin, düşmanların hücumundan, zararından korusun. Akıllıca, basiretlice çalışıp efendim e, ümmet-i Muhammed'e faydalı olmayı, hayırlı eserler efendim ortaya koymayı ve ülkelerimizi kalkın geliştirip kimseye muhtaç olmadan, kimseden korkmadan hürriyet içinde, izzet içinde, itibar ile dindarane, Allah'ın rızasına uygun geçip öbür geçirip, Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin, cennetiyle cemaliyle tümünüzü cümlemizi şifat eylesin.